Sed <Sessizlik> al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 وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ Musa'ya kitap verdik ve onu İsrail oğullarına benden başkasını Rabb edinmeyin, benden başkasının himayesine girmeyin diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık. Zulliyyete menhamennâ me'anû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 Biz İsrail oğullarında kitapta şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz. İzlediğiniz için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 sonra o istilacılara karşı size galibiyet ve zafer verdik servet ve oğullarla kuvvetlendirdik sayınızı daha da çoğalttık li anfusikum ve in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 ahirete inanmayanlara ise gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir. <gülüyor> İnsan bazen şerri tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan. <Gülüyor>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 İzlediğiniz <gülüyor> İnsanın vebalini kendi nefsine bağladık. Her insan yaptıklarına göre muamele görür. Nitekim kıyamet günü önüne açılan bir defter çıkaracağız. Şöyle deriz ona. Defterini oku. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin. <Gülüyor>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 bir. Hem nuhtan sonra öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. Kulllarının günahlarını senin rabbinin görüp bilmesi yeter.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 ruhum Kim de ahireti ister ve ona layık bir biçimde mümin olarak gayret gösterirse işte bunların çalışmaları makbul olur. <gülüyor> hepsine dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. O <gülüyor> Ba Bak nasıl dünyada onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahirette erişilecek daha büyük mertebeler kazanılacak daha yüksek faziletler vardır <gülüyor>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 Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki, herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin. اِنَّ عَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّ الْقَلِمَنْ Şu kesin ki Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin kullarının her halini bilip görmektedir. <gülüyor> Fakirliğe düşme endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur. <gülüyor> Sakın zinaya yaklaşmayın, çünkü o çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur. <gülüyor>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 You <laughs> doluçana ermiyen yetimin malına en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın verdiğiniz sözü yerine getirin çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir <gülüyor> ölçtüğünü zaman dürüst olun tam ölçün doğru teraziyle tartın bu hem ticaretiniz için daha hayırlı hem de akibet yönünden daha güzeldir <Sessizlik> Bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp gibi azıların hepsi de sorguya çekilecektir. <gülüyor> hem kibirli kibirli yürüme. Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin. <gülüyor> Böylesi davranışların hepsi kötü olup, Rabbinin nazarında hoş görülmeyen şeylerdir. <gülüyor>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 Allah onların iddialarından münezzehtir. Son derece yücedir, uludur. <gülüyor>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 وَإِذَا قَرَأَ النُّقُوءَ Sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz. <gülüyor>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 Onlar senin okuyuşunu dinlerken ne maksatla dinlediklerini kulis yaparken insanlara siz sadece sihir tezirinde kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz. Aklınızı kullanın diye fısıldaşarak vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz. <gülüyor>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 Bir de şöyle dediler: Sahip, biz kubkuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz? Bu olacak iş değil. Deki. İster taş olun, ister demir. <Gülüyor>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 Söyle o Hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır. bikum <gülüyor> in Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki ey Resulüm seni onlar üzerine yönetici onlardan sorumlu olarak göndermedik. <gülüyor>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 Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler, ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rab'den nebesi ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Ve in min Hiçbir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu kitapta leh mahfuzda yazılıdır. <gülüyor>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 وَإِنْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وما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 وإن قلنا للملائكة السجدون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 Benden üstün kıldığın adam bu mu? Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, mutlaka onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alırım, dedi. Altyazı <gülüyor> defol oradan buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa, iyi bilin ki, cehennem de sizin cezanızdır. Cezaki ne ceza? وَاتَّكْزِزْ <gülüyor> مَنِسْتَطَعْتَ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 İn darifadi le selaka Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar. <gülüyor>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 كفرتم فيُعِيقُكُم بِمَا كَفَرُتُمْ ثُمَّ لَا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 Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. <Sessizlik>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 O takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdı.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 Senden önce gönderdiğimiz Resuller hakkında cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın. <gülüyor> Una korumacimez gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir. <Sessizlik>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 De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Ve nunezzilu minel kur'ani Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. <gülüyor> İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Başına bir dert gelince de, ümitsizliğe düşer. Kul kullu ya'melu alâ ki her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise asıl Rabbiniz bilir. o <gülüyor>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 Ama öyle yapmayıp Kur'an ayetlerini muhafaza etmesi sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten O'nun sana olan lütfu pek büyüktür. <gülüyor>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 Bu Kur'an'da biz her türlü manayı çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu inkarcılıkta ısrar ettiler. Baba! Ve biz dediler, sana asla inanmayacağız. Ta ki yerden bir pınar akıtasın. <gülüyor> Yahut senin hurma ve üzüm bağların olsun da aralarından gürül gürül ırmaklar akıtasın. <gülüyor>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 De onlara, eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, ancak o takdirde biz onlara melek elçi gönderirdik. Kul beyni ve de ki sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu o kullarının bütün hallerini bilip görmektedir. <gülüyor>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 ذالك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أذا كندا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 وقان لي ان تعلموا siz sahip olsaydınız harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insan. Altyazı <gülüyor> M.K.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 Firavun onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk. <gülüyor>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 Azapla uyarman için gönderdik. Hem o vahiy insanların zihinlerine sindire sindire okuman için zaman zaman gelen Kur'an dersleri halinde indirdik. Kul aminu bihi ev la tümminu innel lezine utul ilme bin deki ister inanan ona ister inanmayın şu bir gerçektir ki daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okununca derhal yüz üstü secdeye kapanırlar <gülüyor> Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vaat ederse mutlaka gerçekleşir derler. <Sessizlik> Yine yüzüstü seyreye kapanırlar. İşte Kur'an, Onların saygısını böyle aktarır. <Gülüyor>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 onun büyüklüğüne ilan et